Kaç tane misal çıkıyor karşıma. Hacı Züftefen de hoca iyi bil, ben konuşurken anca yazdığımı konuşurdum. Tarikata girince ha beni söyle, ha beni söyle diyorlar. Söz böyle gelirler, dolar. Rica eder. On denesini, ha beni söyle, olursun diyor. İnan hocanın bebeği gibi oluyor. Beni hani söyle diyor. Cemaat dinlesin. İyi olur diyor. Ben anayı kaybediyorum gezersen yine de ol olmayacak. Söyleyeceğim inşallah. Üstazımızı bitireyim. Birisi hilafi şeriat. Birisi dünyanın zibi ziynetine israf kabirliğinden olan şeye mehl muhabbet. Buraya dahil olduğu müddetçe kalpte o var. Füyüzat gelmez. Haram o kalbe füyüzatın girmez. Yani haram diyor. Olmaz. Otuna Ataş bir araya alenmez. Dünya muhabbetiyle Allah muhabbeti bir katta durmaz. E zıddani E zıddani şey? Yani iki zıt bir araya durmaz. Haa, şeyler. Onun için kurdu kuzuyu bir araya koyamam. Hem dünya muhabbeti dursun burada. Hübbü dünya re'si kulli hakiyyetin hem Allah muhabbeti dursun. Kabil mi bu?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 Lakin şimdi durdu, neden olduğunu da bilemedim. Üstaz Muraka Bey'e var. Hayas Sofya'da mevluz Şerif okurken, okunurken, karşınızda kalbi gasi, mümkür kalbi varmış, ona denk gelmiş, hastalandırmış. Diyor, oturduğumuz yerde, tasız oturman, onun zılli manevisi altına çekilirseniz, hiçbir münkenin zararı tokanma. Rabıtayı unutarak hemi oturursan hastalanır diyor. Kıyas edelim diyor Efendimiz. Edelim. İmansız ölmeyi üç şey üç şey yüzünden olur. On üçte var bizim şıkkalarımızda ne diye. Üç şey esas altı imzalanmış. Birisi nimeti İslamiye'ye şükrü terk edenlere. İslam diye olduğu halde şükretmiyor da anamdan babamdan böyle İslam doğdum zannediyor. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem amuyesi Ebu Leheb'e nasip olmayan sana oldu. Bin dört yüz küsür sene oldu. Yani yanında beraber yaşayanlar bile bile iman etmedi. Bildi mucizeyi gördü. Ayşak oldu geldi, Ayşak oldu geldi, <gülüyor> daşın içinden insan çıktı, lakin yıkasılmadılar, sıhra hamlediler, yalanmadılar, Uyduramazlar. bir yerde müşer, asatır evvelden diyelim buna, ee, kendi mecnun diyelim çünkü e, söyleyip duruyor bir şeyler. Asatürn evvelden yazılmış Kur'an değil diyelim. Sıkır diyelim. En yakışıklısı bu devler. Neler zahmet ettiler? Kardeşimiz, Resulullahımız ne zahmetler cendi? Allah'a olsun ve sellem. Tanihatınız olsun tahaifte, içine kanala doldurdular. Vura vura da böyle hayalar kese gerikler, attırıyorlar çocuklar. Cibili Emin gelmiş, buradan diyor, iki dağı <gülüyor> kavuştayım ya muhabbet, diyor. Sen ne dersen oğul. Gel ki nesillerinden, bir iman eden gelir. Hakkım helal olsun. Bu Resulullah'ın metinimiz Vuhud <gülüyor> dağında mübarek yüzleri yarıldı. Böyle şuraya iki tane halka battı. Şimdi saadet şehit oldu. Kanı yere düşerse ne nefattet bitirmem dedi Allah. Yetiş Cibril o zaman kan kanadım sökülmeye geldi. Yetiştim aldım. Onun ne o kanı diyorlar. Tesavvuf erbabı soruyorlar. Ne ettin ya Cibril? Ee, Kafurla <gülüyor> yoğurdum. Resulullah anılınca ağlasınlar diye. Müminlerin gözüne koydum ondan diyor. Şu Ondan oluyor kardeşim sana Allah her imkanı verdi kılıcını al kılıcını al şöyle bir teçk geldi hepsini öldüreceğim Hazreti Hamza için ağlayıp durma o seyidi şuhada, şuhada oldu yetmiş parçaya yerdiler amucası bu bir gemiyi Resulullah'ın bir gemiyi dedi kılıcımı sana şöyle ver dedi yarabbim onları helak için gel Bunlara doğru getireyim diye geldim dedi. yani ben bunlara kazat mı edeyim diyor. Bunlar beni bilemiyor, bunları hidayete ya Rabbi diye dua ediyor. Yani bu benim kavimim diyor ona da benim kavimim. Bunları hidayete ya Rabbi diyor. Bu Muhammed'in evladı, iftihse ümmeti, sıktığıca ağzıma itmedik eza koymadılar aç kaldılar. Bir hisarın içine girdirdiler. <gülüyor> Pazara çıkarttırmadılar. Kız verdirmediler. Kız hep tarihi bilirsiniz. Siz okuyor musunuz? Ben sizden anlıyorum bunları. Yani nasıl nevi efendim? şey oldu, böyle oldu. Hazreti Omer geldi dışı. Yedi sene sonra oldu. Yedi sene. Yani Hazreti Omer'in imanı yedi sene sonra. Yedi seneden evveli kafirlerden acıyıp da o yüze ekmek atanlar oldu çıktığı azamın ayağının altını ejderler soktu. Cebeli Sivir dağına bir saatta çıktılar. Ta oradan cidde görünüyor, deniz görünüyor. Resulullah'a icat ettiriyorlar. İyi mı? Evet. Oyağı çıkarttılar. Bütün yılanların, akrapların diyeliklerini elbisesini yırtıp bastı. Birine yer bulamadı mübarek ayaklarını koydular oraya. Yoksa diyor Resulullah, tek bir şey olmasın. Hicreti öyle yürü, yürü, yürüyünce önüne geçer. Yemesine geçer. Bir fırlanı verir. Ne oluyor ya sıktık. sen Allah aşkına nereye böyle durmuyorsun yerinde? Önden hayvanlar gelir parçalar diye korkuyorum. Yerinden kafirler uyanırsa gelir diye korkuyorum. İlk vurdukları kılıç ben olayım da senin öldüğünü görmeyeyim diyorum. Böyle teslim olacaksın şeyhına da öyle olacak gelecek fiyozat-ı ilahiyye Korkma biz ikiyiz, ikincimiz Halip-i Zülcelal Kur'an ikili bunlar <gülüyor> Biz iki korkma geliyorlar mağaraya Allah her imkanı vermiş, gövercin, yumurta yapıyor An kabut, örümcek veriyor Lakin e, ayağını yine oraya koyuyor <gülüyor> Gelmiş bir defa yapmış böyle Kafayı vuruyor aç Açmıyor tabi Üçüncüde ayağının altına sokunca Yine seslenmez de Resulullah da burada uyur dizinde de Mübarek gözlerinden Sıttık ağzının onun Üstüne gözyaşları dökülünce Gözünü açmıyor Denzin geçmiş Bir şey yok ya Resulullah Ayağı yine orada bir şey yok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 ayağının altına tüprüğüyle şiir verince kaya silir Hazreti Ali'nin halpte nerede bu diyor göz ağrıyor ya Resulallah getiren buraya mübarek tüprüğünden gözüne vallahi diyor İle ne kadar gözüm ağrımadı aslında tüprüğünden hiç. hiç hayatta ağrımadı Allah şefaatine nail etmıyor yılan dışarıya çıkıyor eşhedü elle ilahe illallah Ey şedü en Muhammed'in abdu ve rasetu. Ey fıstahlı garan. Niçin benim dostumu? Yarı Ya Resulullah, biz insan mı aşık size? 200 sene oldu ben seni duyalı buraya geleceğim. 200 sene beri beklerim. Saadet ayı doğdu. Saadet güneşi doğdu. Kapıdan oh göreceğiz yüzünü Resulullah'ın derik. Sıttıydın, bizim deliklerim muhkem bastırdı, bana da böyle ökçesini koydu. Ökçeye geldim, dakika ettim aç kapıyı dedim, açmadı. Yemlen buldum, açmadı. Sokmaya yüzümü görmek için mecbur kaldım. Ben bu hatayı seni göreyim diye ettim. Ya sıttı, hakkını helal etti. Yine o yara patladı, onun için şehit oldu gitti. Bunlar böyle eziyet çıktı. Ya sıttık senden şikayet ediyorlar millet. Ne diyor ya Resulallah? Ciğer kayna diyor, pişiriyor, kavuruyor musun da yedirtmiyor musun? Efendimiz edeb misalelerine de gelmiş bunlar. Ne diyorsun? Konuşa hakkını bilmem mi? On, on, on, on, on. tıpkana hakkı var. Böyle caiz caiz ciğer kayna da ye. Yani kavur da Ya Resulallah yemine hacet yok. İstesen yiyeyim. Vallahi iki aydan beri benim evde ateş yanmaz. Sırf hurma yiyoruz. Ben nereden yer kaynatmışsın da yemişsim? Bu komşular ne diye benden yok yerine şikayet ediyorlar. Huu deyince ciğer kokusu böyle. Ya elimiyet. Cibril-i Emin diyor ki Allah korkusundan Sıttığın ciğerleri büryan oldu. O kokuyu duyuyorsunuz. Yoksa dışarıdan bir et ciğer kokmuş değil diyor. Hazreti Umar'ul Farid radıyallahu anh Allah şefaatine nail et ya Rabbi. Ebu Lü'lü lü denilen bir kafir kafir sabah namazına giderken karnını yarıyor yarıyor yıkılıp kalıyor oraya gerrahlar bağlayıyorlar bir Yahudi'ymış o ebüllülü orayı diktikten sonra doktorlara danışılıyor ben namaz kılacağım öyle namazı ya Ömer çıprama <gülüyor> yerinden dikişler sökülecek vaziyetim bozulacak bir namaza bin tane Ömer kurban olsun benim evet, namazımın için öleceğimiz misin hiçbir şey yok satıda vadesinin gittiğinde de duyurmuşlar kendini Muhammed Mustafa ha. sallallahu aleyhi ve sellem de şey? 63 Sıddı'yı Azam da 63 Umarul Farid de 63 Hazreti Osmanlı'da ihtilaf da o anh kula 63 Hazreti Ali de 63 Hep 63 yaşında Böyle, Her şeyleri beraber onların Lühani İslam'ın gemisinde bile yaptılar. Dört tahta eksik kaldı dediler. Dedi, yarabbi Rabb'im dört tahta. Cari yari Güsin'in ismini yazacaksın. Bütün peygamberlerden sonra o da çakılacak, tamam olacak." Bunlar böyleler kardeş. Bunlar böyle eziyet çektiler. Hazreti Osman'ın zinni bizden iyi bilirsiniz. Cihler tahammül <gülüyor> etmeyecek bir vakayla karşılaştı.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 Yeri pencereden atladılar. atlar Estağfirullah bismillah. ve Ayetinin üstüne kanlarını döktüler. Helak etti. Hazreti Ali el-Murtazayı deve boğazlar gibi boğazladı. Köpede deve boğazladı. Hasan Hüseyini Kerbelayı. Hazreti Hasan Efendimizi zehirlediler. O defa zehir ağır geldi sana vasiyet ederim İrak tarafından korkuyorum gitmedi dedim. Ama dedi. O zehirlendi. <gülüyor> hilafet hakkını Muaviye'ye verdi gitti. İki ordunun arasını vitez kelimeyle fasl etti gitti. Membere çıktı ilan edeceksin. Hem de hilafet hakkımı Muaviye'ye veriyorum. Bütün insan yine sarılırlar. Peygamber torunu bunlar. Hasan-ı Seyyid, Hüseyin efendimiz ta dayallahua a. Şehit olufuna bakti su su şeyi, dolu şeyi doluyorlar. Siz İslam'ı diyorsunuz da bize niye muhalif oluyorsunuz? Resulullah'ı unuttunuz mu siz? Babamı unuttunuz mu? Yapma yaman. Yapacağız, öldüreceğiz. E bir içim su verin de hakkım helal olsun diyerek gelirim. Yarın mahşerde ispay olman bir içim su verin. ...sana su vermeyeceğiz... ...böyle hakaretle öldüreceğiz seni. Öldüreceğiz. Mübarek ökçesine... ...yere çarpınca... ...oradan büngül büngül su ayınamaya başladı. Ama Muhammed... ...immetine şefaat edeyim ...bunu da içmeyeceğim dedi... Böyle şeyi oldu. <Gülüyor> onların... ...onların yolundan gitmek istiyor. Hiç eza cifa çekmeyelim mi? Üstazımız selamahullah ustazımız selamahullah nereye dağın diyor bu yanla gitmedi peygamberimiz aksi tarafına Medine'nin gitti kafirler tabi bilemesin diye nevi veraka gerekene tut dediği zaman hepsini tutuyordu diyor efendimiz neden tutturmalı da öyle gitti o dağın o yana ahir gelen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 Değer, Efendimiz'den duyduğum için rica ediyorum. Adana'da sohbetine vardık. Sanı Efendi korkak ya. Toplarında biz gitmiş beş kişiden fazla görüşemez. Başka şifalar yapar. Diyorlar diyor. Onların başındaki cemaat çok az. Bizim cemaatimiz pek. kurmasaydı bu kadar kalmazdık. Bizden Amerika düşmanımızdı. Rusya düşmanımızdı. İki tane parti düşmanımızdı. Üç tane parti düşmanımızdı. Nurcular düşmanımızdı. Süleymancılar bir yanına çekildi. Şey. Biz ne kaldık da hiçbir şey yoklu. 20 dert çıkmışsık. En büyük kuvvet diyorlar muhabbet. Yine araştırıyorlar. Onun için efendim, siyasete riayet edin diyor. Siyaset. O özetlerini alacağım işe, özetlerini. Üstazımız buyurdular ki, buyurdular ki, ben tutulup, hapis olmaya, idam olmaya, hepsiye razıyım bana diyor. Yalnız ihvanlarım zayıf, onlar tutulur da hapis olursa keşke bu tarikata girmesem de de girdi.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 Kavuk bile civcivini kanadının altına alır. Kimseye göstermez böyle. Ben buradan da misal vereyim size. Hacı Es'adi Erbil'i Kutlise Sirrahul Aciz Efendimiz Allah şefaatine nâir O oh. oh, bir şeyh beraber oturmuşlar bir tasarruf. Halim. Rüspek <gülüyor> anlayamak tasarruf ya. Benim başıma geçti benim başıma beni tasarruf altına aldılar. Suyun yüzünde kaldım böyle. Elim yok, ersem el yok, kelime yok. Öldürüyordu mermer. Orada ata sayarın annesi şu yüzden dinlermiş. Tasarruf altına almış, suyun yüzüne çıktı. Onun için biz konuştuğumuzda neden hiç iftihar duymak? Ne soluk tali veriyorlar elimizde. Hayır. Onun için <gülüyor> ya Hacı Es'adi Erbil'i Kutbul Ahtap yarım milyon müridi var öteki bir meşayihta mürakaba haline dalmışlar böyle hem bunu unutturmam bir şey daha diyeceğim size dert yolda ricaldan Mehmet baba var o İstanbul'a vardı yanda üstazımıza demiş ki Yakup isminde bir kardeşim vardı kayıp oldu Sağ mı ola hayatını kaybettiksek okusak bilemedik hemen efendi Allah rahmet etsin dedi bir tecik evinde kalktı çok fazla durmadı diyor. bütün sağları yokladım yakba çığırdım yok ahirete gidenlere çığdığında Yakup şehit olmuş şu hata arasında ben <gülüyor> bunları kulaklarımla açın onlarda büyük hal var yani tasarruf var o iki kutbu cihan böyle murağabaya gelince mahşer alemi kurulmuş bütün ihvanını o şih. böyle götürüyormuş sırattan dişmeyin oğlum dişmeyin şöyle onda selamet geçti Acayip Esad Efendimiz genç vermiş. Bak demiş, yalan geliyor. Bir tane mühid Bu nasıl şık demiş. Gözleri yumlu. Tasarruf altındalar. Satır yıkışları neye üyüklü olur. Onlar birbirine. İstanbul'da ne kadar şık varsa Efendimiz tuttu. Tasarrufla tuttu. Herkes geldi. Ölüne kapandılar ziyahettin meşayih bin milyon müridi var Pakistan'dan beri mecidiye Mecidiyat karşısında ziyaretine var yok efendim abi, bir vardı o, ikinci var. üçüncü <gülüyor> dışarıda geldi ayaklarına kapanıyor ne olsun beni de bütün müridimi de evlatlığa kabul etti <gülüyor> estağfurullah siz idare edersiniz Kadir Tarık'ın tasarrufa aldım onların bir güleşleri var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 Habibi Ekrem'in hürmetine, Beyle-i Kadir Hormatine, Nuri Zulem Hormatine, Nuri Ekrem hürmetine, Fazilet-i Ramazan hürmetine, kuran Kerim Hormatine, Karacuptalı Beytullah hürmetine, Yeşil Kuppalar Altında Yatan Nebiler Nebisi Muhammed Mustafa hürmetine. Onun altından, nay sesi gibi gelen Muhammed Mustafa hürmetine Şurada onu duyuyor gibi, oluyor. Allah şefaatine nâilet ya Rabbi. Şimdi Saat bir kadar konuşmaya şey ettim, çok aşem ezilmişim Ama bilmem üç saatte konuşsam konuşabilirim ya Zaten sözün daha iyisi az ve hayde delil olanıdır durmuşsunuzun da sesini çıktı resmi geldi. Kuran'ı bir Kuran'ı okutturayım. Allah izni verirse devam edelim inşallah. Ya Allah ya yarabbim. Gel lütfen. Oh! Oh! Oh! <gülüyor> <gülüyor> Şeytanı Razi. Allah. Jel Jel Allah. Bismillahi olim Allah Allah. Celle, cina, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من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 تُلِجُّ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ فَتُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ ال Hayret'e irtihal edeceği zaman gözlerimi kapamış böyle. Birisi rüyasında soruyor efendim gözümüzü niye kapalımız? Herkes açardı. Yaptığımı böyle ne kadar açmam. Dedim ve şimdi muralıma nail oldum demiş. Şimdi gözümüzü bu dünyada açalım Allah aşkına. Kaflet perdesini bir kaldıralım. Doktorumuz ne var burada ya? Kalp bir muz gayet parçası. Anın tahlili vesile olan mashestne görür. Ama benim dilim kalp odiye. Kalbin üzerinde günül var. Günülün içinde süveydai yarun noktası var. Biz bir gibi. Biz bir bey gibi. Muhip sesler işittiğin zaman manipül edildiğin mukluzuna yaş gelir yani. Yani burada kırık şeylerde tesirli sözler duydu mu? Üzüne yaş getiren o bu süveydai Şönül Oraya... dediğimiz, alemi emirden olduğuna göre, alemi hattan değermiş bak. Alemi halktan olsaydı et olacaktı. Bu alemi emirden göze görünmeyen bir haldır. Onun için mutlaka şu değer zikrinden, beraber olursa zikr olacak. Size direktif olarak vereyim, üstazımızdan aldığımı naklediğim aşam gibi yine Gaflet ile Allah Allah 10 bin insan bir şey yapmaz, tesir yapmaz Kaldığın bin, iki bin, bin neyse Kalbini, dilini, kulağını bir edeceksin Yani hep arkana ki taflet geldi böyle boş yerine Allah Allah diye vazife getiriyorsun Olmaz bunun tesiri İlla bu gönül hatırında olacak tutacaksın Hatırında gönlün olur Süleyda'yı onun olursa Allah hatırında olur o zaman o daima Allah hakırmayacak bir madde var orada. Bakın. Bir konu yazdı diyor. O Nijer pazıl kasabanın çatı Kalbin üzerinde bile laf sayi celal yazılı. Hepiniz gördünüz. Geçen Alman bir kardeşimiz ama bizi dırmaz. Pocas'dan soruyor. Sen neye yazdın? Lan kalplerin hırsı. Şöyle kelimenem diyor, göster bana diyor. Eliniz incizi şura elif diyor. Şu ay lemler bunlar diyor, şuda hey diyor. Ucası geliyor, hanım gelmiş ki mutlak gibi abi. Ne oldu diyor, O laf sayi, gelalı barmak işareti. Elma bu ya biz gözümüzle görüyoruz, yani elma değil diyor. Fotoğrafını görüyor, yani resmini görüyoruz. Kalbi çekiyorlar. Nefs-i Celal'ı kalbin üzerinde elif herif ile, ikillem ile, iyi ile hatırlayınca kalp başlamış da hamur edemeyip Allah Allah Allah Allah gibi. duyarsın kalp zikreder ya sen duyarsın duyma hissi var çünkü bir şeyden korkarsan, kopuşursan nasıl kalbin çarkar, püt püt eder onun gibi duyurur sana ondan sonra azıcık hafifleşir hafifleşince zararı mı olur? daha oyun açır kelvin halinden işimizde tabiriyeti insanlar var kelvin halinden emkin haline döner ve tarifleri tiz tiz değiştirmenin manası yok geniştazımız kökler <gülüyor> iyi ki bir kefeni yaktın mı şöyle kefeni yahut da kömürü bir acı tütünün gelir, ondan sonra <gülüyor> alaf olur, kefende herhangi bir yakacak da alaf olur Bu ikisi de vazife görebini göremez, bu ikisi de tehlikeli hal <gülüyor> Ya bir şey oldu kaldı tentinleşti de kümür oldu mu kahve ne pişireceğim zaman diyor efendimiz söndürdür mü elin yanmaz ne yetmez bir salıktaymış yer <gülüyor> Kalbi ilk zikrederken sol memesinin altı, rabıtayı çok yaparsa batar. Baktığı zaman latayif değişilmez. Ondan sonra aceleye yetmez. Üstadıyla duyurman bunu. Ondan sonra o acıdan sonra küt küt küt küt küt küt küt o süveydayı derun sana duyuracak şekilde Allah tesbüldü. Celle Celalem. Öyle dıştan bağırma çiğirme olmaz bizim tarifimiz. Yani kendi kulağını duyacak kadar. Allah, Allah, Allah Duyuralım gelin kalbimize. Yani dilimiz, kalbimiz, kulağımız biliyorsun. Allah, Allah, Allah, Allah Men Allah ve fi kalbihi Allah fe asmuhu fiddariyle Allah ''Men gâle Allah, men gâle Allah, men ke kalbi Allah, fe Allah. hût Bir kimsenin dili Allah'tır, kalbile Allah'tır ise muhîn benim diyor Allah yardımcısı ben mi o kulumu? Halen meleklere bile duyurmam ben onu. Yarın huzur-i ilahiyyeye gelince o lakayetlerin çalıştığı, bütün sevatlar yazılmış, Rizan'a kuruluyor, her vasife bitmiş, günah ağır geliyor diyor. Allah'ımız benim endimde O'nun bir ameli var. Meleklerin de duymadığı hafif zikir yaptı içi. Gümlü Allah'ı zikretti. Öf, bir tezgini koydu mu dünyaya diyor atıyor. Hepimiz Allah diyoruz. Elhamdülillah. O size dilimin döndüğü kadar ama sökensizsiniz bu işi. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'in olmasa Düğünün kışında böyle bir şey konuşamamız. Çocukların rica eder konuşamamız. Hangi siz konuşturuyor musunuz? böyle kalp açıldı. <gülüyor> Bu el kalbi e, Kenzullah. Şairin kalbi Allah'ın hazinesi. <gülüyor> ne isterseniz var demiş Abdülkâdik eylanet. Bizim hazinemizde ne isterseniz var. Çünkü Allah'ın hazinesi kalbiyat. <gülüyor> <gülüyor> Onun için yalışın. Yani isteyen e, isteyen insan umaşın iyilerini alır, sermaye istiyor da <gülüyor> kabiliyet, esdi milyet, da geldi ne? Sık sohbet kendi geldi ne? O söküyor be. Dil de Allah, dudaklar da Allah, yığın Allah, hepimiz de Allah. Im. Yani bazı gören de aptılmış, biz basıp yani, başka bir şey. Onun için iftihar belasını buluşur. Ben araka nefsehumu fakat araka Rabb'e sırrına hasar olmazsan konuşmak zor. Yani konuşmaksın. Onun için biz haddimizi bilmediğimizden konuşuyoruz. Karşındır çıkıyoruz. Allah sallâ celaluhum. Elif tarif için o başta yargı. E, i̇lim sahipleri bilin etrafımız. Kinepli alimler. Alhamdülillah. Konya'da neler konuşuyorlar? Hakkımız mı? İstazımız konuşun diye konuşun, konuşuyoruz, bana attıksız, konuşun Allah'ımızla görüşün. Bu da söz söylemeye hattımız mı var? Tükkanada lem var Eski yazıyı bilenler bilir Bir elif var, ikilerle lemler var Lemler tarifte mübalağa için Onlarda tarife ait Oradaki hiyasını zikrilen Allah, Allah, o, i̇şte şey. böyle olunca kolaylık var bizde. Nasıl kolaylık var? Nefesimiz de Allah'tır. Yeter ki kafir olmayan. Hayvanların nefesi de Allah'tır. Hepsini ona bırak. Halk etti. Hoştur bir hayvanı. senden teşekkürler.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 Hazik etmen daimi Allah hakkı simdirsin ora. bütün la taif dursun. Dilcek kalp Allah ahtisa. Yani o da ki kalbinde küsmeyecek oğlumu diyor diyor Allah. kabirde çülmez. kabirde de çülmez. Dili yani, şratı ümmeti hamaletü'l-Kur'an me ashabu'l-leyl. Ümmetinin en şerefli sa hafız olanlar okuduğuyla amel edenler bir de geceleri ihya edenler kalp geceleri ihya ediyor sen uyanma o zikr bir <gülüyor> biz sahte zikir değiştirirken kalbi ruha değiştirirken kalbinin zikrini iki şeyle gösterir Efendimiz birisi kafirlerin içinde Allah'a zikr eder gümül sen düşündün mü kıt kıt kıt saçınız Kalp ihya ederdi. Satir sizin vücutunuzda bir mustahit parçası var diyor Muhammed Mustafa. Bu <gülüyor> hayata kavuştu sahat buldu mu? Bütün vücut sahat buldu. O fesade gettiyse bütün vücut fesade getti. Lokman oğlum, kürsülerde hocalarımızın daima verdiği vaaz, Lokman oğlum hayvanlardan iki arzığa getir, en iyilerinden olsun, iki getir, en kötülerinden olsun bir hayvanın e, parçalarından. Yetmiş iki tane lisanıyla kalbine almış gelmiş. Buyurun baba. En kıymetli bu mu oğlum? En kıymetli. Bir de en tenasını getir. İbret, en giz bize bunlar. Koşmuş, bir de en fenasını getirmiş, yine diliyle kalbini getirmiş. Buyur baba demiş. Oğlum iyi sen de bunu getiriyorsun, kötüdür sen de bunu getiriyorsun. Kalb dil iyi oldu mu bütün vücut iyi olur. Mesela peygamberimizin hadisine misal veriyor mu? Kalb dil tesade ettiyse bütün vücut tesade etti. Çünkü merkez-i kalp. Orada iman var reis cumhur. Akıl var başvekil bütün şubelerine iyiliği bağıran bir alemi ekberdir insan alemi ekberdir bu alemden büyük efendimiz diyor, ne diyeyim mi o marifetnameyne yazan arşi ağzamı neyi bilir bilir parsele ayırmış görün kitabını öyle der mi kardeşim parsellemiş bütün ölçmüş ile ölçmüş parçalamış o o bu süveydai Diyar'ın fark noktası yaptı onu. Çünkü üstazımızın tarifini tarif ediyor. Şöyle bir camilerde topak bir ayna aslı ortasında. Bakın ona. On bin cemaat deste hepsi içinde. Bütün araçlar otbalarda içinde. Her şey içinde. O camiyi kim içine alır o? Böğründen de alır, üstünden de alır. Altınlar. Çünkü topak. Efendimiz buyurdular ki kalp süveydai yarun üz bibeye gibi nokta tabaktır. Arşı pürsü levhu kalemi dünyayı ahreti gösteren bir noktadır. Bizim keramete meylimiz yok, yoksa ya hiç emretmez ve duyulmaz bile gözünüzü açın bir olursa girmeyin dünyaya aldanınız buradan alırsınız. Bu kadar alemi ekler olan kat bizde var, hepimizde var. Biz ki bir kaflette olanı var, açmış dört köşe yedi iklimi seyrilen var. Efendimiz de insan, biz insanlık. Nasıl farkımız? Yerilek yüklerinden daha fazla. O insan, bizde insanlık. İnsan var, insancağız var. Hoca var, hocacağız var. Hafız var, hafızcağız var. Doktor var, doktorcağız var. Adam var, adamca. Herkesin bir cihazı var. Yani onun için biz taklidiyiz. Allah'ımız bizi tahkik etsin inşallah. Yani ümumumuza diyorum. Bak kendimi katıyorum. Hiç zor sunma yok. Şöyle şeyleri düzelsin. Diyelim şöyle. Müşkülleri düzelsin gitsin. Bir bir müttəqimla hakime anlatıyordu. Glauzavızla bizde vardık Allah rahmet etsin. Adana'daydık. Askerden yeni gelmiştim. Efendimiz güçlü anlatıyordu. Kalbi anlatıyordu. Ümer bile bir defa İstanbul'da Ümer Bey, Efendimizden İstanbul bile bismillah ve nehpnu akrabu ileyhi min hadil veriti tisad <Gülüyor> Efendim. Nasıl izahat verdi? Allah Allah Allah. Efendim işte bu şah damarımızı zannediyor. Hayır dedi. Kalbin yanından geçen bir damar o. Kalbe çok yakın dedi. Ve nahnu akrabu ile bin habdil verid damarı e, semaya doğru giden murakaba zamanında yani tilsiz direği gibi semaya giden bir arşi ağzıma varan bir damar o. Bir haber. Ne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 İlahiyetten mezunum, Bağdat'ta taksılım var, tasavvufun var. Her cihetten bütün okuduğum kitabı külasa ettim buyurun dedi, bunlar Yani böyle küçük efendimiz alim, değerli miş diyenlere böyle inkişaf eden ilmiyle gösteriyor kendini. Adana'dayık, Adana'da günlü böyle haber verince ayaktan yukarıya çıkmış. Kafadan da aşağı inmiş, orta yerde muallakta kalp diyor. Yani işte, ayak ayağa çıkarmış, oradaki ayna gibi aslı. Yukarıdan da aşağı inmiş kafadan da. İkisinin ortasında parlamış bir cevahirdir o. iman var içinde. İrfan var içinde, huzur var içinde, zikir var içinde. <gülüyor> Ne dün niyet var içinde, Kenzullah var içinde, Meytullah var içinde, Arş-ı var içinde. <gülüyor> Efendimiz'i vasfederken sizin burada ne var bir etkiyatlarımız herhalde. Ömer Bey'le kardeşimiz dinliyor, Efendimiz'e yazmışsın bir şey, bizim Hafız Ahmet vardı, bilir Allah rahmet etsin ya Rabbi. Yani kabrin nur olsun inşallah, anıldı şurada. Ona, babayın bir yeni mahsulu yok mu okusan dedi okudu çocuğun muhrik sesi vardı başka ebiyatlarını bilmiyorum da siz de çok duydunuz ya Allah'ın indinde kadri zannettim semanın bedri karşı azam olmuş sadrı düşüne kurban olduğum bence Ömer Top topbaşını da ortaya baklardı nasıl vasf etmişsin canım dedi. ben binde birini vasf edemedim daha dedi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 İkna işi zor olunca gözünü yumdu. Biz de gözümüzü yumduk. Tarifi edemem şimdi. sırrımı ifşa edemem şimdi. O günün nasıl büyük olduğunu, alemi ekber olduğunu anlatamam ben bu mecliste. Allah üstadımızın ömrünü müzdedistir. Bize böyle gösterdi, yine oraları kapattık biz. Su kaynayan yerleri çimantat öptüm ben üstüne çıkmadım. ne suyum kaldı ne tuzum kaldı ne damım kaldı işte görüyor musunuz karşınızda böyle ağzı mücrim bir kul oldum hepinizden dua rica ediyorum bilmem efendime anlatıyorum efendim ben çok acizleştim şu şuncağız günahım oldu bir erci hasta karşında utanıyorum Allah'tan yıldırım nereden olduğunu bilemiyorum tevazuumdan demiyorum diyorum. Sizin en bütçüğümüzün ayağı kırptığında kurak olacak şekildeyim. Bak ne yapayım arkadaş, Anlatamıyorum. Halimi anlatamıyorum. İyisin diyorlar. Ben iyi değilim diyor. Verimin aslı var. E i̇şte Yahya'dan sen gelecek sohbet edeceksin Allah aşkına havas etmeyin. Yani halimi bilseniz kaçanız. Nasır hocamız şurada ya. Aynası vefat etmiş de babam daima o misali söylerdi. Ama efendi Hacı Esad abi Erbil'inin kıymetli ihba halifesiydi. Efendimiz herkesin ismiyle halife denildi, onun Şık Mustafa efendi ismiyle verildi halifeliği. Allah ismi anıldı, kabri pür nur olsun. Bütün geçmişlerimizin hepinizin annesi babası hatıra geldi hepimizin annesi, babası, akrabayı, talukatı, nurlarda çalkansın. Kabirleri pür olsun. Şimdi asıl onlar faydalansın bu sohbetlerimizden inşallah. Kulasa'yı kelam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 21'i okuyup okuyup şuraya koyuyordum. Murakabada kalbini açtım. derhal arça ağzıma ulanıyordu, Oraya kapanıyor. Nasıl ceryan gibi böyle füyozaht-ı ilahiye dökülüyordu. Şimdi bir dövşaklık geldi bize. Ne oldu buna bilmiyorum. Bütün ihmandan sorarım. Özürleri, rabıtayı merti yapamıyorlar. Rabıtayı mürşidi iyi tutturamıyorlar. Acele ediyorlar, tez kalkıyorlar. Gönlü dolmuyorlar, insan hamlaşık geliyor. Bunun için bizni llahu teala esterdün diyor efendim. Yeni istiğfar oku diyor. günahlarınızı kain gözünüzün önüne. Estağfurullah el aziz. Estağfurullah el aziz. Estağfurullah el aziz. diye ne kadar vicit mahpus. Mahpus. La ilahe illallah. El melikul hakul nazar Allah'ı görüyor gibi diyor Hac Hasan Efendimiz. Böyle yapmazsanız lezzetini alamazsınız. Yani acele edersen oten gibi yaparsın, lezzet gelmez. Salavat-ı şerife uhur kanar. cihanı yanına alarak fahri kainatla diz diz alır. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedun aleyhis. Bayandırmaz. Dersenizin deçetesi bizi idarede hastalık koymaz yalnız kullanış tarzımız iyi olmadığından o aç karnına iç demiş o da o karnına içiyor tutu dağımın içine aç karnına şafağıla hacet kapılarının açık zamanında oğlum isteyen yok mu vereyim diyor Allah o zaman hey, dur. isteyen yok mu vereyim diyor ihtiyacı olan yok mu dua etsin kabul edeyim diyor yani rızkından ele dağılan manevi rızık bizi ki yok mu verin acet kapıları açık bunları tazeleyelim yeniden inşallah tazeleyelim geçen kayseri rız sohbet çoğu bu kadar da vardı konuştuk sabahla cami kibiden çıkınca iki genç elime geldi Allah razı olsun hacı baba bir ders okulur biz okumayı bilmiyormuşum diyor sükunet olacak yerin karanlık olacak göz açılırsa hava atır çoğalır işte onu Hücaz'dan getirdiler de şu perdeyi İstanbul'dan atılmış dağılır gider yani göz tam kapalı olacak şu gönül <gülüyor> açılacak o murakabada ne de efendimiz sultanımız sevgilimiz Allah ömrümüzdedir. Amin. Defterinden ayrılmaz. Himmetinden ayrılmaz. Hizmetinden ayrılmaz. Mahşerde beraber haş geçelim. Cennet-i a'laya cemalullah'ı verirken beraber görelim. Kayseri'ye davet ediyorlar Hacı Esadi Erbil'i Efendimiz buyurmuşlar ki ben ihtiyarım 85 yaşındayım şimdi efendimizin yerinde kaldığı gibi o yaşa gelmiş efendim öyleyse ser halifemiz Sami Bey'e güler peki ediyor Adana'ya geçerken Kayseri'ye uğrasın şöyle bir şey olsun yani ispatlı olsun peki ediyor üstazımız Kayseri'ye geldiği zaman ulama arasında Selmanı Farisi'yi bilişemedikleri gibi bilişemiyorlar. Yani nasıl Sultan mı? Bundan 50 sene evvel. <gülüyor> İyi alın, mut alın. Geçen Urfa'ya vardım. Üstadımızı vasfetmişsin Konya'da Nasıl doğdu, nasıl büyüdü, nasıl kurban geldi ümüne, yattı da kesti. Annesine Ali Aleyhisselam ne dedi, birer bir anlatmışsın. Urfa'da o bantı gelişiyorlarmış, sesimden sesini anladılar. Sen misin ya Yala Asak? Konya'lı kardeşimizin birisi bu bantı verdi. Akşam bütün durumla meşguluduk, onu alıyorduk hep faatları. Neyse <gülüyor> aldırmam ama. Ne bileyim zarbiye dua ederim kendim beğenmem, evde siler atarım. Tökece herif, yak konuşmaz ağırlığına ya. Yani ya hiç değil, yok yok, Türkçesi yok başta. Bir gün mektebim yok benim kanaatimsiz. Bir günce az medresem yok, ne yapayım kardeşim? Yani cahil büyümüş bir adamdan ne istifade edilir, bakıyorum sözünün bağlantıları ne, hep kötü kötü geliyor, yetişitsiz geliyor. Allah'ın seversen al Ramazan şimdi silgesin duymayın şu tabak adamı yobaz adamı duymayın daha iyi onun için siz dikkat edin İmam alanlar dua ediyorlar İyi evet. alınsın üstazımız da, da Kayseri'ye gelince Hacı Hüseyin Efendi hocam bu aksakal müftüydü ya Hacı Hüseyin aksakala misafir ol diyor ya misafir oluyor sonra efendim Akşam Kayseri çok soğuk Evlerine kötüydü o zaman Parifel pari yokmuş Kömür de yok Dağlarının çıbığını yakarlardı Her şeyi duyurayım da Yani şey kalmaz Efendimize bir soba yakacak ya Sabahla erkenden varmış ki Üstazımız O Kayserinin şiddetli soğuğunda Kusletmiş <gülüyor> O e, Gömleğini giymiş Ayağını giymiş Milton ee, e, şey Milton giyerken, o... aman efendim bu ne haber? haber vermediniz? Daha gelevam da efendim. Yani Değil. evlenmeye gidiyor. Ben su ısıtsaydım. Gayseri çok şiddetli soğuk. Ne dedi Hayır ben soğuk suya vücutma alıştırdım. Her sabah dersimi kuslile yaparım. Değil. Bir büyüğün büyüklük yeri var durmuş efendim. Yani bir büyük büyük mü onun senden fazla bir falı gibilen yerleri var. Baizîd ibistâmi kutise sirrahul Aziz her gün diyor dersinde husliver, edep risalesinde de var ağzımı gül suyuyla yıkar da ondan sonra Mevlamı zikrederdim şu ağzı Allah zikredilmez diyerdim kokan ağızlar yani o da edeplerinden neyse sabah yaktım diyor dışarıya çıktım kapıyı bir vuran var daha sabah bir iki saat üç saat var bir ölen olmuş öyleyse deyip ya kızım bir şey mi var bir kadın sesi Hocaefendi, Hocaefendi, Buyurun yavrum. Kimsin filan mı kadınıyım? Hocaefendi, Evimizdeki misafir. Hiç gözüm uyku tutmadı. Ben. Penceremiz evimize karşı geldi. Odanızın üstünden, Arşı ağızına kadar bir girek dikildi. Böyle bir şey akıyor evimize. Üstazımız bu daha elli sene evveli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 Yeter ki sen tutturabilir. Babama diyor nasıl rabıta edeyim üstazım sana? Yanıma mı getireyim diyor. Yoksa yanınıza mı varayım? Şu üngü getireyim? alt çanağıma açayım da köyü uzaktı ilahiye nasıl dökülsün? Bırak Mustafa Efendi onları. Her kutbu cihan şahdan doğan güneşe benzer şaktan doğan güneş, Yusuf'un pencerelerde bulanık ve yağmur olduğu halde şey kızlarla